Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecma'ina emma bat. Fakıh dersimizde en son e, hangi mevzu işledik, hangi konu işledik? Namazın şartlarını işledik, değil mi? Şimdi inşallah bugün e, namaza gidiş azabı ile alakalı, namaza, namaza giderken, evden çıkıp mescide giderken vesaire Bunların adabıyla alakalı mevzuları işleyeceğiz inşallah. Şimdi diyoruz ki, "Yustahabbu'l meşyü ila salati bi ve vakarin ve yuqaribu beyne khutahi." Diyor ki namaza böyle yavaşça ne sükunetle, vakarlı bir şekilde ve adımlarını kısa tutarak gitmek müstehaptır diyor müellif şimdi yazar. Şimdi biz bunu anlatacağız. Yani ne kadar doğru veya ne kadar eee isabetli Veya daha böyle farklı mı bakmamız lazım. Şimdi dedik ki ne diyor e, e, müellif? Yustahabbul meşyu ila salati bi sekinetin ve vakar. Bir kere namaza diyor ki sükunetle ve vakarla gildir. Yani e ezan okudu veya ezandan önce evden çıktı mescide yavaş yavaş sükunetle vakarla e, mescide gildir diyor. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun için diyor ki hadiste Aleykum bis sekine sizin üzerinize sekinet vardır yani sükunetli olun. Hani bazıları vardır böyle evden çıkıp nasıl meçide girdiğini bilmez yani. Belki de Allahu alem bunun hikmeti. Hani insan nefes nefese kalır, namazını bile kılamaz, ter içinde kalır bir sürü sebep olabilir bunun için. Bunu bilmiyoruz ama Allah Resulü sonuçta bizim için diyor ki, sükunetli olun namaza giderken. Yavaş yavaş, sükunetli bir şekilde namaza gidin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bugün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey duyuyor. Diyor ki مَا بَالُكُمْ Yani sizin bu haliniz nedir diyorlar. Nedir diyor onlara Allah'a sölü Diyorlar ki سَمِعَنَا الْاِقَامَةَ فَسَعَيْنَ Ya Resulullah diyor. Biz Kamet getirirken duyduk diyor. Koşmaya, sahi etmeye başladık. Şimdi sahi aslında koşmak değildir. say böyle koşmakla yürümek arasında. Hani böyle biraz hızlı, hızlıca böyle. Hızlıca böyle yürümek arasında. E diyor ki biz kavmeti duyunca o yüzden diyor hani namazı kaçırmayalım maksadıyla koştuk. Nebis asen diyor ki, "İza ateytum ila's salati femsu ve aleikumu's sekine." Siz namaza gelir geldiğiniz zaman yürüyerek gelin ve üzerinizde sükûnet vardır diyorsun. Yani sükûnetli olun. Sakin olun manasında. <gülüyor> Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve Bukhara, geçen bir hadiste şu, şu lafızları kullanıyor. Diyor ki, "İza ukimetu's salatu, eğer namaz diyor, "İza ukimetu's salatu, eğer namaz ikame edilirse, yani namaz için kamet getirilirse, fela te'tuha." ve entum koşarak gelmeyin diyor. Yani böyle hızlıca gelmeyin diyor. Ve tuha ve entum aleikumu sakin. Üzerinizde sükûnet olarak gelin. Sukunetli bir şekilde diyor namaza gelin. Sonra diyor ki fema edraktum fasallu ve ma fatakum Diyor ki ulaştığınız yerde e, yani diyor ki eee ulaştığınız yerde kılın, kaçırdığınız yeri de tamamlayın. Yani ulaştığınız yerde kılın. Hani başta nerede ulaşmışsan Oradan namazı kılmaya devam edeceksin. Kaçırdığın yeri de tamamlayacaksın. Ne manada? Hani imam selam verir ya, kalkarsın, tamamlarsın. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu özellikle buna dikkat çektiriyor. Şimdi bir de dikkat edin, müellif sadece şey demedi koş, koşmayın demedi. Bir de dedi ki, aya adımlarınızı kısa tutarak yürüyün. Yani diyorlar ki, şimdi bunun için iki tane hadis getiriyorlar. şey Bir tane hadis getiriyorlar, hatta iki tane hadis getiriyorlar, bir tane de sebep getiriyorlar neden bu böyle diye. İki tane hadis getiriyorlar, bir tane de sebep sunuyorlar. Neden adımlarımızı kısaltacağız diye bunu söyleyen alimler. Diyorlar ki şimdi hadise gelince, şimdi e, e, illete gelince sebebe diyorlar ki şimdi namaza gitmenin e, adımlarının her bir adıma ecir var. Birazdan hadiste de gelecek. Her bir adıma ecir var. Ve hatta her bir adıma bir bir hata siliniyor hadiste, mescide giderken. Diyorlar ki sen adımlarını ne kadar kısa tutarsan o kadar adımların çoğalacak. Hani ticaret babından bak tabiri caizse olaya. Kayseri. He. Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, o yüzden diyorlar ki adımlarını kısa tutarlar. E diyor, diyoruz ki sadece bu mu yok diyorlar. Bizim elimizde hadis de var. Hadis şöyle. Nebi s.s. diyor ki اَلْعَبْدُوا مَا تَوَضَّعَوْدُواً Bir kul düşünün. Abdest alıyor. ثُمَّ خَرَجَ اِلَى السَّلَاتِ Sonra namaza çıkıyor bu kul. مَا رَفَعَ قَدَمًا وَوَضَعَ اُخْرَى Hiçbir adımın ayağını kaldırmasın kaldırıp da diğer adımını atmış olmasın ki diyor. İlla huttat bihi an hüseyye. Muhakkak ki ho, her adımıyla bir tane kendisinden günah silinir diyor. Bir tane kendisinden. Ve rufiat lehu biha derece. Ve her adımında da bir derece yükseltilir diyor onun. Değeri. Derece olarak yükseltilir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan diyor ki. Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Salatul raculi fil cemaati. تُدَعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ ف۪ي بَيْتِهِ وَف۪ي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْر۪ينَ دِعْفًا Diyor ki kişinin e, çarşısında yani aslında burada biraz daha ticaret mekanı kastediliyor. Çarşısında veya evinde kıldığı namaz, namazı düşünün. işte diyor ki cemaatle kıldığı namaz bu evinde kıldığı ve çarşıda kıldığı namazdan 25 derece daha çok, 25 derece katlanır diyor Allah Resulü Ve zalike enhu idha tawadda ishte bu kişi eger abdest alırsa fa ahsana al wudu ahsana ve abdestini de güzel olarak yaparsa summa kharaca ila al ve sonra da mescide çıkarsa bu kişi bu haliyle la yukhriju illa salat ancak çıkmasının sebebi sadece namazsa hani başka bir menfaat için değil sadece onu çıkaran sebep namaz ise lam yahtu hutwatan illa rufiat lahu baha derece hiçbir adım atmış olmasın ki mutlaka onun o adım onun bir derecesini yükseltir diyor. Ve hatta anhu biha hat'e hatalarını da ne yapar diyor? Siler diyor. Fe iza salla ve bu kişi namaz kılarsa bakın daha e eciller geliyor yani falan neler var yani bir cemaatle namaza. Fe iza salla işte bu kişi namaz kılarsa Lem tezelil melaiketu tusalli madame fi musallahu. Diyor ki bu kişi musallasında olduğu müddetçe melekler ona salat getirirler. Yani ona dua ederler. Ne derler? Allahumme salli aleyhi. Allah'ım ona salat et. Allahum Allahum mağfirlehu. Allah'ım onu bağış, mağfiret eyle bağışla. Allahum erhamhu. Allah'ım ona rahmet eyle. Ve salatin muntazir as Ve bu kişi namazı beklediği müddetçe namazda sayılır ya İşte diyorlar ki bu hadislerden biz ne anlıyoruz? Demek ki her adımda bir derecenin yükselmesi ve derecenin alçaltılması var. O yüzden diyorlar ki adımlarını kısaltır bu kişi böyle biraz daha böyle e, e, söyler. Bunlar bir tahlil de getiriyorlar ve bir hadisten delil getiriyorlar. Diyorlar ki e, An Zeyd'imin sabiti var, sahabelerden. Diyor ki "Ukimetus salatu" namaz ikamet edildi diyor. "Ve <gülüyor> haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemşî ve ana ma'ahü." da yürümeye başladı diyor. Ben de onunla beraberdim diyor. "Fakarabe fil khutâ" adımlarını diyor böyle Kısalttı, kısa tutmaya başladı. Yani aralarını böyle kısaltarak yürümeye başladı. Fekaleli bana dedi ki diyor Allah Resulü. Etedri lima fealtu hâze. Lime fealtu hâze. Bunun için yaptım biliyor musun dedi diyor bana Allah Resulü. Sonra cevap veriyor kendisi Allah Resulü'nün. Litek sura hutaya talebi es-salat. Diyor ki adım namazı talep etmede diyor. Adımlarım şey olsun diye. E, çok olsun diye diyor. Ancak şimdi bu kadar rivayet saydık. Peki... Diyor muyuz bu görüş uygun? Diyoruz ki pek değil. Yani adımlarını kısaltmasına gerek yok. Sebep birincisi bu en son söylediğimiz hadis var ya bir kere o hadis zayıf. Yani öyle bir hadis Allah arasından sabit olarak gelmiştir. Rivayet edilmiş ama hadis ilminde o hadis sabit olarak hadis değil. Diğer hadislere baktığımızda hani diyor ya her adımda derecesi kaldırılır, derecesi indirilir. Bu doğru. Her adımda derecesi kaldırılır, derecesi indirilir ama bu sahabenin ve Nebi Saselemin uyguladığı gibi yapılır. Yani onlar hiçbir zaman benim adımım özellikle çoğalsın da derecem altıs, al, alçaltılsın veya yükseltilsin niyetini gütmüyorlardı. Çünkü on, onların onlar bu hadislerden şunu anlıyorlardı. Yani Allah sahabeler mesela bu hadislerden şunu anlıyorlardı. De, burada faziletli olan namaza yürümek. O yüzden bazı sahabeler mesela... Uzak yürürlermiş mesela bayram namazlarına giderlerken. Yani maksat burada yürümek illa adımların kısa olması değil yani. Sen yürü, Allah Resulü'nün yaptığı gibi yap, sahabenin yaptığı gibi yap. Bak sahabeler bu arası duymuş ama hiç sahabelerden rivayet yok adımlarını kısalttığına dair. O yüzden sen normal adımla yürü. Ama senin her adımında bir derecen yükselecektir ve bir günahın inşallah silinecektir. Bunu da e, özellikle öyle belirtelim. <gülüyor> <bir seks> <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da, Ankara'da, Erko'nun <gülüyor> bir de, <gülüyor> Evet peki. Bayram namazlığını Ankara'ya gittik. Kilometre mesajı. Arabayla gidersen. İşte Ankara Kocatepe'de. Hocam teknolojiye gittik. <gülüyor> adam, adam burada şimdi hocam. Etekide uçak. De, Çanakkale'ye gideceğiz değil mi? Evet. Hedefimiz. Sabah namazda Çanakkale'deki filan ricam edersek. Allah'ım demektedir. Sen evet. daha <gülüyor> kısaysın. Adam burada üniyet <gülüyor> ediyor. Öyle, öyle bir Yok böyle. arabayla gidersen. Arabayla gidersen. E... Öziyor hocam orada gitmek, arabayla falan Yok yok orada. <gülüyor> yani hocam aslına bakarsan... At arabası yazıyor. <gülüyor> yani şimdi söylediğim gibi, arabayla da yaya gitmekle de aynı eşittiriz. Yani bugün bir sabah namazına kalkıp giden bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. Ya ben Rabbim işlere nasıl sabah Eyüp camine gideceğim sabah namazında gidip arabasına binip gitmesi de... O var. Ee, ya şöyle yapalım bakın hocam, Dikkat bak. edin demin önemli bir şey söyledim Diyet Asıl olarak. olan adım değil yani Diyet, şu Diyet. Diyet. Şöyle mi? bakalım Bakın ben asıl ben olarak edelim. ne dedik Burada sahabenin istediği yürümek Yani bu mesafe kat edilince bu kişinin bu sevapları alması umulur Hadiste geçen yürümedir ama bu Biz umarız çünkü Allah'ın rahmeti geniş Hani bu biraz daha Bir gaybi mesele burada böyle tutup da net bir fetva vermeyiz Ama deriz ki bu kişiden Aynı şeyler umulur Allahu Bilmiyorum. Alem. Bilmiyorum. Değil mi? Hani bunu illa E, e, bunun fetvasını evet silinir demeye gerek var mı? Zaten mescide gittiğin zaman e, bir evet. hareket edeceksin. Evde durarak mescide gidilmez bir şekilde. Gideceksin o yüzden. En güzeli burada. Dileceğiz ki kişi adım attığı zaman hatası. Şeyde kıyas olursa mesela hani 90 km'yi otomobil olarak yürüme mesafesi olarak eee bazı şey yapmışlar. Evet. Olabilir yani. alimler. 90 km arabayla e da gitsen sefer etsin. Evet. Aynen. Arap, aynen. Aynen Oradan belki Aynen. Alo <gülüyor> Şimdi her tekerlik <gülüyor> kendi etrafında döndüğünde mi alacağız onu? O hassas olan Evet. <İnşallah. gülüyor> Allahu alem. Evet. <gülüyor> Şunu dur. mesafede vakit İnşallah. Zaten dedim ya Allah Resulü'nün ashabı bazen e, yol değiştirirlermiş. Yani mesela şuradan gidiyorlarmış mescide şu yol mesela. Bir arka sokaktan gidiyorlar bayram namazlarında özellikle girişte gelişte var bu rivayetler sahabeden. Aleyküm selam. Umulur yani hani bu e, olumlu veya olumsuz ekstra bir faydası olmuyor bunun fetvasının. Çünkü ister istemezsen hareket edeceksin mesleğe gitmek için. Ha, o, o, onun değerini de Allah azze ve celle eksiltmeyecektir. Allah adil ister o, neyse o hükmü Allah verecektir. Biz hiç saymamıza gerek yok. Merak. Bir gün bir sahabe sayıyor zikirlerini zikirlerini Allah Resulü diyor ya niye sayıyorsun? Allah biliyor senin ne kadar şey yaptığını. Sana sayı olarak bildirilenler var. 33 kere dersin bunu 33 kere adam alıyor boncuğu şeyi yani böyle bu ya cihaz. Ya. Binlerle ya numara bu insana kibir bile getirir bak. Numara. Sonra akraatın gösteriyor bak 13.543 oldu falan böyle mesela. <gülüyor> yani bunlar <gülüyor> hoş değil yani. Yok yok bunlar bunlar hiçbirisi dinde yok. Bakın yani ne bir, ne gibi Hayır, bir faydası olur? Yok. yok bak ee, onu inşallah bu duayı okuyacağız ya. Bu, dua, bu duada bir zikirleri de anlatacağız, şeyleri de anlatacağız. Bu faydaların hepsini verelim inşallah. Tamam bu çok var ama hocam. Evet maalesef. Sayı konusu çok yaygın. Evet. Aşırı derece yaygın. Çok yaygın Aşırı ve çok olması, büyük bir hata. Yapar mı abi? Dediğim gibi bir var. gün Allah Resulü bir odaya giriyor. E, bir tane bayan sahabi böyle boncuklarla <gülüyor> Allah'u alem bayan sahabeydi. Boncuklarla sayıyor. Ve Allah Resulü onu hatta ya. İbni Mesut'ten rivayetler var. Diyor ki siz Allah Resulü'nün ashabını ashabının şey yapmadığını yapıyorsunuz. Siz ya onları hayırda geçtiniz diyor. Sonra hayırda geçtiniz herhalde yani. <gülüyor> Anladın mı? Yani onların yapmadığı şeyi yapıyorsun. Tesbih bir nevi boncuk olmuyor mu şimdi zaten şey. Şimdi zaten tesbih maddesinin dinden olup olmadığı hakkında o alimler o arasında o arası, heh, alimler var. arasında ihtilaf var. Ama çok şiddet olmamak lazım tesbih meselesinde. İlla %100 bid'at derdememek lazım tesbih konusunda. Bunu diyemeyiz yani. Yani o şeyi talip edebilme açısından. Şimdi, şimdi şu var. Allah, Allah Allah Resulü şimdi diyor ki kişinin parmakları işaret edecek kendisine. İşte bakın o yüzden bazı sahabelerin de dediği gibi her ne kadar yeni bir şey çıkarıldığı zaman bir tane sünnet öldürülüyor. İnsanlar ne kadar yeni bir şey çıksa hep bir sünnet ölüyor. Bak şimdi elle sayan kalmadı görüyor musun? Evet. Var mı abi elle sayan kalmadı. Evet. Halbuki parmaklarınız size şehadet edecektir diyor. Allah Resulü'nün eshabı hep elle saydı. Yani bugün tamam çeşitli bahaneler öne sürülerek belki tesbih meşru olarak zikredildi işte yaşlılar unutuyor biz unutuyoruz. Hadi o bir derece o ayrı bir bab. Ama bugün tamamıyla o sünnet öldü. Yani aklı başında gençlerde bile mesela bu yok. Ben mesela hayatımda tesbih kullanmam kesinlikle. Parmaklarımla sayarım ve sayısı da bellidir zaten şu parmaklar. Sanki var ya onun için yaratılmış. 33'e dönüyor tam yani. Evet, evet. Bir dönüşmek, yok. Yani, <gülüyor> yani bu kadar. Hocam 70 kelimeyi tevhid getireceksin işte bir mektayız. İşte öyle bir dinde öyle bir şeyin yeri yok. 70 bin şu. Çok <gülüyor> bir <konu bu. gülüyor> Öyle bir yeri yok. Allah Resulü bazı yerlerde. Ama özür <gülüyor> belli oldu hocam yani sayı yok. İstediği evet. Kadar, evet. evet. evet. Bir de Allah sayıyor. Hiç evet. yani Efendim? senin bilmene gerek yok. Belki birileri kabul bile edilmeyecek o saydığın tezbihlerde. Belki. De. Belki bir, bire kaç verilecek? Yani o yüzden en güzel Allah azze ve celle biliyor. Ha ama bazen nebi sallallahu aleyhi bize özel bir sayı bildirmiş. Demiş ki mesela namazlardan sonra 33 kere böyle böyle değil mi? Bak o, o zaman onu 33 yaparız. Ama bazılarında da bildirmemiş. Ha demek ki bazılarını bildirmişse bazılarını bildirmemişse demek ki bildirmediklerinde sen Normal bir tezvir çekeceksin. Yani e, önemli özel bir sayı kendini tahsis etmeyeceksin. Bildirdikleri de? Bildirdikleri de? E, o bildirdiği gibi yapacaksın. En güzeli bu. Allah Resulü'ne Resulü uyacaksın. En güzeli. Bak, Bağlade tesbih. Şey olacak. Çekmez. Gircameğe girme 70 kere estağfurullah. zaman öyle bir şey yok. Bak, Allah Resulü mesela hadiste de, Allah Resulü mesela sahabelerden rivayet var. Günde 100 kere eee istiğfar edermiş. Ha, bunu yaparsın bak mesela. Ama ben mesela 30 bin kere her gün la ilahe illallah çekeyim. 20 bin kere böyle değil. Böyle bir sayı değil. Sen zaten aklına gelerek sen aciz bir kul olarak e, yani duaya ondan sonra ibadete muhtaç bir kul olarak devamlı Allah'a zikretmen lazım zaten. Yani günahlarımız çok. Tamamdır hocam. Şimdi burada şöyle bir toplumda bir alışkanlık var. Belki dersi bölüyoruz ama hakkı derdi. Şimdi sayılara takılmıyoruz. Doğru. Evet. Anladık bize net olarak. Net belli. Evet. Bir topluma bazı insanın var. Diyor ben bugün her gündüz kendimde ila sokacağım ya birden duymuş veya okumuş. Şimdi hocam sayıyı evet. takır Anladım. Ama şimdi bu insana dönüp sayı yok dediği zaman bir ilgili bir kere tane evet. bir taneyi daha sokamayacağım. Evet. tespitte de var. Tespite de var. Evet. Alışkanlık yapmış. İşte ben de yani, ben de cevap olarak diyeceğim ki onun ihlas okumaması okumasından daha hayırlı. Neden o kadar diyeceksin? Net. Tabii o kadar net. Allah. Çünkü neden? Doğru, doğru. Allah Resulü Cevallah. diyor ki "Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuwa rat." Kim bizim yapmadığımız bir işi yaparsa o reddolunur. Çünkü abi bak eğer bunun kapısını açarsak var ya herkes kendi başına bir din uydurur. Yani herkes kendi başına bir sayı çıkarır ve bütün bu İslam'daki bu sünnetler öldürülür. Ya ben demin bak rivayet söyledim. Sahabeler diyor ki ne kadar siz yeni bir şey çıkarırsanız hep bir sünnet ölüyor ve unutuluyor. Hocam yeni bir şey... Hep çıkartmasını da kendine adet edinirsin. Heh kendine yani adet, şöyle adet edinirsin ama bir sayı... Ama şöyle da. değil, yani sayı tahditlemesi ne ha, Resulullah... 50 tane okursan <gülüyor> diğer gün kendini rahatsız hissedeceksin mesela. Yani ama bak, niye okumadın, güzel. Ama rahatsız edinip edinmemen bu dinden değil ki o şeytandandır. Belki şeytan seni rahatsız ediyor. Şimdi öyle bakmayacağız. Bakın mesela birisi bir insan geldi bize dese ki, ya ben şu sabah namazı var ya namaza Bayılıyorum abi huşu içindeyim. O kadar güzel ki ben bu öğle, sabah namazından önce 2 rekatı 20 rekat kılmak istiyorum abi. 20 rekat kılmak istiyorum bu namaz ya. Allah'a secde ediyorum. Secdeden daha faziletli bir şey var mı? Ne deriz biz bu adama? Sen bunu yapamazsın. Neden? E çünkü Allah Resul 2 rekat kılmış. O zaman birisi çıksın desin ki ben öğle namazın 4 rekatını 5 rekat kılmak istiyorum. 5 kılmadığım zaman rahatsız oluyorum. Altı yedi kılmadığım zaman işte bu rahatsız olman dinden değil. Çünkü din insanların heva ve hevesine göre şekillenmez. Bilakis insanların heva ve hevesleri kendilerini dine göre şekillemek zorunda. O yüzden Ali radıyallahu anh ne diyor? Eğer din mantıklı olsaydı meslin altına değil şey üstüne değil altına mesh ederdi. Çünkü kirlenen tarafı bizim tabirimizde tozlanan tarafı altı. O yüzden dinde bizim hayır zannettiklerimiz hayır olacak diye bir kayda yok. Bakın bir gün Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Çok güzel bakın. Birisi dese ki, Es salatu ve selamu ala Resulillah. Bunun hükmü nedir? Hayır değil mi? Bu hayır. Allah Kur'an'da demiyor mu? Ya eyyühellezine amenu. Ne diyor mesela? İnna Allah'a ve melâketi yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve Resulü meleklere, şey, e, melekler ve Allah Resulü'ne salat getirirler. Ey iman edenler siz de Resulü'ne salat getirin. Şimdi Allah bizden salat getirmemizi istiyor değil mi? Şimdi bakın, hadise bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi hapşırdığı zaman elhamdülillah desin. Arkadaşı da ona desin ki yerhamukallah. Yani Allah sana merhamet eylesin. O hapşıran da tekrarlasın şöyle desin. Yehdiikumullahu ve yuslihü ba'lekum. Bu kadar. Şimdi ben hapşırdım <gülüyor> dedim. arkadaş elhamdülillah diyeceğim. Kardeş de bana diyecek ki yerhamukallah. Ben de ona diyeceğim ki yehdiikumullahu ve yuslihü ba'lekum. Ne demek bu? Ben hapşırıyorum diyorum ki Allah'a hamdolsun. O da bana diyor ki Allah sana merhamet eylesin. Ben de ceva ben diyorum ki yehdikumullah ve yeslih balakum Allah size hidayet etsin yani sizi hidayet üzere tutsun ve eslih balakum ve kalbinizi düzeltsin ve kalbinizi böyle tabiri caizse yolu üzerinde böyle salih kılsın. Hocam ana biz yettiğini ve yehdikumullah. şimdi ona geleceğiz. Şimdi bak. Şimdi bugün bir, bir tane sahabe hapşırıyor. Diyor ki elhamdülillah demesi lazım değil mi bunun? Diyor ki elhamdülillah ve salatu ala resulillah. Hemen onun yanındaki sahabe hazırlıyor. Ya diyor Allah Resulü'nden biz böyle öğrenmedik. Şöyle deseydim diyor. Elhamdülillahi alâ kulli hal. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Bak görüyor musun? Adamın söylediği lafızlar Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah. Allah'a hamdolsun ve salat da Allah'ın Resulü'ne olsun. Bundan daha güzel bir lafız var mı dışarıdan baktığımda? Ama hapşıranın nasıl muamele edeceğini sahabeler Allah Resulü'nden aldığı gibi almışlar. Dememişler bak ayette umum lafız geçiyor. O zaman biz istediğimizi deriz. Böyle bir şey kullanmamışlar yani. O yüzden sahabe ne yapmışsa odur. Bir tane sahabe ellerini kaldırıyor böyle çok. E bir sahabe diyor kör olasın işte ben Allah Resulü'nün o kadar elini kaldırdığını görmedim. O kadar takip ediyorlar birbirlerini yani. <gülüyor> yani o yüzden hani biz bakın mantıken hayır zannettiklerimiz hayır olursa bu hoş olmaz. Çünkü neden? Birisi çıkıp dersek ya sen Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyordun, eshabından daha mı faziletliydin de. Onlar bir sayı belirlemedi, onlar yetmiş bin yapmadı, altmış bin yapmadı da, bunu akıl etmedi de, o gün o din olmadı da bugün sen onu din olarak kabul ediyorsun. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Bakın İbn-i Mesud bir gün mescide giriyor. Aynı böyle halka kurmuşlar, birileri böyle. Eller, birilerine taş dağıtıyorlar, ellerindeki taş sayısınca böyle zikir çekiyorlar vesaire. İbn-i Mesud geliyor onları bastonla kovalıyor mescitten. Ya siz diyor, yani Allah Resulü'nün sahabelerini ya elimde geçtiniz ya da onlara hayırda geçtiniz diyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Halbuki Allah Resulü bize nasıl zikir çekmemizi Bak demiş namazdan sonra 33 kere subhanallah, elhamdülillah, Allah akber. Sonuçta da dedi ki la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huva'la kulli şeyin kadir de diyor. Yüze tamamlansın mesela. Bunlar var. Ya o yüzden hani mantıken yürüttüğümüz zaman abi bu, bu kapı var ya önü açılmıyor. Çünkü biz zahiren tamam, lafızlar belki hayır ama işte Allah Resulü'nün yoluna uymadığı zaman Allah Resulü ona hayır ismini vermiyor. Çok var Buna benzer bir sürü şey var yani sahabenin yaptığı da e, diğer sahabelerin ondan men O yüzden inşallah e, elimizden geldi. Çünkü bakın bu sahabelerden Allah razı olmuş değil mi? Kur'an'da diyor ki Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor ayette. Radıyallahu anhüm ve radu Düşünün bu Allah'ın razı olduğu bu topluluk ne yapmış da Allah onlardan razı olmuş? Resulü adım adım duymuştu. E, Uyumuşlardı Allah onlardan razı olmuş. Bakın hiç dikkat edin. Bunlar hiç Allah Resulü'nün fazlasını yani Allah Resulü'nün yapmadığı şeyi özellikle yaptıkları için cennete girdiler diye bir şey yok. Bilakis birebir Allah Resulü'ne uydular diye. Biz namaz babında işledik. Bir gün Allah Resulü namazda ayakkabısını çıkarıyor, sahabi de tutuyor çıkarıyor. Hepsi. Diyorlar ki Allah Resulü namazdan sonra ya ne oldu siz ayakkabınızı çıkardınız? Ya Resulallah namazda sen ayakkabını çıkarırken gördük biz de o yüzden çıkardık. Bak nasıl uyuyorlar Allah Resulü'ne. Resulullah da diyor ki ya Cibril bana haber getirdi. Benim kıldığım ayakkabıda pislik vardı. O yüzden çıkardım diyor. Ver hasıl Yani adım adım uyuyorlardı. Ve en ufak bir kaymada biri diğerini uyarıyordu. O yüzden bunlara dikkat edelim inşallah. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. وَلَا يُشَبِّكُوا اَسَّابِئَهُ Diyor ki mescide giderken de şöyle parmaklarını, kollarını böyle birbirine şöyle geçirmeyecek. Bunun sebebini bilmiyoruz. Allah Resulü bundan ne yetmiş? Neden acaba? Bu An-kabe İbn-i yürüyemez Ucra var. O Hazreti yürüyemez ki ha? zaten. Ya vesaire. Ves, ya var mesela böyle çok. Bunlara dikkat Burada etmemiz lazım. Yani. Ya var yani e, çıkar. E, ya, ya var. <gülüyor> e, <gülüyor> babası <yapıyor. gülüyor> <gülüyor> Tamam var veya yok yani olur ama birisi çıkar. Biz sonuçta hüküm babından beyan edelim. İşte bu e, Kavim-i e, Ucura diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, اِذَا تَوَضَّعَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَا وُدُو'هُ Sizden birisi abdest alırsa ve abdestini güzelleştirirse, ثُمَّ خَرَجَ عَمِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ Sonra mescidi kastederek çıkarsa yola, فَلَا يُشَبِّكَنْ نَيَدَيْهِ Böyle ellerini birbirlerine giydirmesin girdirmesin böyle. Olmasın böyle. Yani. Ya bir sürü şekli var yani her ellerini <gülüyor> ellerini birbirine giydirmeyeceğim. Çünkü diyor ki felayü şebikenne yedehi فإنما O yolda giderken namazda sayılır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Şimdi yok bak e, onu diyecektim. Aslında burada <gülüyor> o illet değil. Allah Resulünün e, o çünkü namazda sayılır şekli tam illet olmayabilir. Neden? E çünkü yürüyoruz o zaman dönmememiz de lazım. Namazda yürünür mü? O şekilde bakmayacağız, teslim olacağız direkt. Abinin <gülüyor> dikkat... Ona evet, ben dikkat edelim. Ama şu var birisi de reddiye verir. Yok der ki illet darını. Şimdi bu fıkıhta biraz tartıştın mı? Her şeyin delili var ya. Adam der ki e, istisna kılınan şey senin konuşmandır, yürümendir. Bunun dışındaki istisnalar asıl üzerine kalır. O zaman namazda böyle yapamayacağın için yolda da yapamazsın derler. Vesaire. Onu tartışmıyoruz şimdi. Fıkıhta tartışırsak işin içinden çıkmak çok zordur. İhtilafı biliyorsunuz. Çok güçlü. O yüzden... Fazla ihtilafa değinmiyoruz inşallah. Tamam. Sonra namaza çıktığı zaman inşallah burada müellif bir dua zikrediyor. O duayı biz zikretmeyeceğiz. Çünkü zayıf hadis. Biz sahih bir hadisle onu söyleyelim. Şöyle dese uygun olur. Allahümme ic'al fi kalbi nura Fee, ve fi basari nura Ya Rabbim benim kalbime nur ver. Ve fi basari nuran. Nurma, e, gözüme de nur ver. Gözüme de nur kıl. Ve fi sem'i nuran kulağıma nur ver. O an yeminü nuran. Sağma Ve an şimali soluma nur ver. Ve fevki nuran ve üst, üstüme, üzerime nur ver. Ve tahti nuran ve altıma nur ver. Ve emami nuran ve kalfi nuran. Önüme arkama nur ver diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İnşallah bunu söyleyebiliriz. Veya Allahumme inni... Allahumme inni... Euzu bike en... E zille ev uzal... Ev uzille ev uzel... Ev uzleme ev uzlem... Ev ucihile ev yüchel aleyye de diyebiliriz inşallah. Evet. Bu dersi bitirelim. Az kaldı. Sonra hemen kısaca da duaya geçelim. Zaten daha 25 dakika oldu. Sıkılmıyorsun inşallah. Yok. Tamam. İnşallah. Evet. Şimdi evet. müellif kaldığı yerden devam ediyor. Diyor ki ikameti Ik duyarsa bu kişi burada durulmak biraz zor. Meclin içinde zaten dışarıya pek çıkmıyor ama mesela Mekke'ye Mek Medine'ye falan gidenler veya diğer Arap ülkelerinde Katar, Bahreyn Kamet aynı ezan gibi dışarı verilir sesi, böyle duyarsın ezan gibi dışarıdan. Ee, mesela bu olabilir ve Allah Resulü zamanında mesela da duyulabilir yani çünkü hani bizim mescidler gibi böyle kalın duvarları, kapıları böyle kapalı dışarı ses çıkmıyor değil yani. Müezzin bağırdı dışarıdan ıştırabilir çünkü çok insan da yok, araba görüntüsü de yok yani. Mekke'de bir yerden bağır, diğer uçtan duyarsın mesela boş bir çölde atıyorum. Şimdi o yüzden bunu e, e, söylemişler hanımlar diyorlar ki <gülüyor> fe iza semi fe in semi al bu kişi lem yesa'i leiha koşmaz ikamete. Kamete koşmaz. Neden? Li kable Rasulullah nebi sallallahu şu kavlinden dolayı koşmaz. Nebi sallallahu ne diyormuş? İza ukimetu salatu demin okuduğumuz hadis. Eğer namaz için kamet getirilirse fe la te'tuha ve Koşarak gelmeyin. Dedi ki koşarak da değil aslında o. Sa, sa ile ceri arasında fark var. Ceri koşmak demek. Sa ise koşma ile yürüme arasında. Hızlı adımlar diyelim ona. Ve etuha ve entum aleykumus sekine. Üzerinizde sekinetli bir şekilde gelin. Fema edraktum fasallu. Ulaştığınız yerde kılın. Ve ma fatekum fe etimmu. Kaçırdığınız yeri de tamamlarsınız diyor. E, bunda da bunda bu şekilde beyan etmiş olalım. Ancak e, şimdi... E, Alimler diyor ki ancak mesela bir rekatı kaçırma korkusuyla veya namazı kaçırma noktası korkusuyla, yetişememe korkusuyla bir şey hissederse, bir şey görürse o zaman diyor hafifçe yetişmek maksadıyla koşmasında bir zarar yoktur diyor alimler. İmam Ahmet de bunu özellikle dile getiriyor. İmam Ahmet bizim evli sünnet alimlerimizden Hanbeli mezhebin kurucusu kendi. İmam Ahmet diyor ki bazı sahabelerin fiilleri, amelleri buna delalet eder. Bazı sahabeler bunu yapıyorlarmış bazen. <gülüyor> rekata yetişeyim amacıyla. Hani olur ya sen mescide bir giriyorsun tam adamlar rükü edecek mesela İmam hani o rekata yetişin diye hafif koşarsın bunlar caiz inşallah. Adımlarını hızlatırsın bunlar caiz. Hani bu kadar da değil yani bunlar caiz. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir fiili var. Bir gün Nebi sallallahu bir yere gidiyor. Sonra cemaate ulaşmak için hafif bir koşuyor. Ondan sonra bakıyor ki kaçırıyor. Ondan sonra geri dönüyor yani Allah arasında oluyor. Allah arasında başına gelmiş. Evet Şimdi burada önemli bir me mevzu var. Maalesef Türkiye'de mesela e çok insanın bu konuda mesela e farkına varmadan düştükleri bir hata var. Onu da beyan edelim inşallah. Şimdi müellif diyor ki Salatu Eğer namaz için ikamet getirilirse ancak farz namazı kılınır o zaman. Yani ne demek bu? Şimdi ne bir önce bunu Nebi sallallahu sözünden derilendirelim. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki: "İza ukimetis salatu fe la salate illa'l Eğer namaz için kamet getirilirse ancak mektup yazılmış namazı kılabilirsiniz. Ancak yazılmış yani farz namaz vardır üzerinizde. Tabii bu ne demek? Şimdi diyelim ki özellikle Mekke mediğini oraları düşünün. Çünkü burada kavmet gelir gelmez. Zaten namaza duruyorlar. Arada bir boşluk yok yani. Evet. Anladın Mesela. Anca sünnet namazlar olduğu zaman o boşluk var. O da sünnet namazı kılıyorsun. Zaten hemen kavmet getirilir. Ama Suud'da mesela ve Arap ülkeninde ve Allah Resulü zamanında da kavmetle ezan arasında her zaman bir müddet bırakırlardı. İnsanlar rahat abdest alsın, geç kalmasın, böyle rahat bir meşride gelen otursun, bir dinlensin vesaire. Buna benzer. Evet. Tabii. Mesela Suud'da e ezanla kavmet arasında mesela e Şimdi öğle, ikindi ve yatsı namazları 20 dakikadır. Kametle isterse bu akşam yani isterse bu şey olsun yani, sünnet namazı olmayan bir namaz olsun. 20 dakikadır. Sabah namazı ile e kavmet arası, ezanı ile kavmet arası 25 dakikadır. Akşam namazı ise 15 dakikadır. Yani en azı 15 dakika bir vakit buluyorlar yani. Kavmet şey arası. Yani adam evde ezanı duyduğu zaman rahat rahat, böyle abdestini alıyor yavaş, sükunetli bir şekilde mescide geliyor da hala... Evden. <gülüyor> sen evden gidene kadar rekat kaçıyor yani. Harbiden dükkandan yetişebilir miyim? Evet. <gülüyor> Şimdi durumu bu şekilde tasavvur ettikten sonra şunu söylüyoruz. Nedir bu mevzu? Bu mevzu şu. Kardeşler mevzu şu. Şimdi Allah Resul diyor ki namaz için getirildiği zaman ancak farz namazı vardır. Bu ne demek? Diyelim ki sen su gibi bir ortamdasın. Kahmet veya buradasın fark etmez. Kahmet geldi. Kahmetten sonra ne yapılır? Namaza durulur değil mi? Sen tutup, ya nasılsa bu imam daha subhaneke okuyacak, fatihe okuyacak, ee, bir de zammı sure okuyacak. O şey yapana kadar ben kaçırdığım sünnet var ya mesela örnek verelim. Girdin öğle namazını kılmaya, şimdi öğle namazı için mescide gittim. Ö öğleden önce ne var? 4 Dört rekat sünnet. Baktın ki kamet geldi. Ya sen dedin ki nasılsa bizim bu imam maşallah çok hızlı kıldırıyor, şey yavaş kıldırıyor. O ilk rekatta daha rukiye gitmeden ben bir dört rekat sünnet tamamlarım. <gülüyor> Bunu yapamayız, bu caiz değil. Çünkü kâhmetten sonra bu kâhmetle namaz arasında, yani kâhmet getiriyor namaz, onunla tekbir arasında bir namaz yoktur yani. Böyle bir namaz kılamazsın. O yüzden insan direkt orada imama tabi olmak zorunda. Bunun delillerinden bir tanesi, bak bu hadis. İyi de ben o altı hocam ya. Biraz daha açayım Biz başka bir <gülüyor> yanlışımız evet, daha var. Evet ya, ben o parzu <gülüyor> dururken var ya arada var ya neler kılıyor mu hocam? Şimdi şöyle yapalım inşallah biraz açalım. Şimdi bu kişi mescide girdi. Dedi ki imama tabi olacak. Bu hadis buna delil. İkinci bir delil daha var. Bak demin okuduğumuz hadise dikkat edin. Az önce 5-10 dakika önce bir hadis okuduk. Ne dedik? Nebi Sassayem diyor ki namaza gittiğiniz zaman sükunetle gidin. Kaçırdığınız yeri tamam. tamamlarsınız zaten. Yani... Anlatabiliyor muyum? Hani böyle işte ben namazı kaçırırım. Yok işte e, böyle bir şey yok. Direkt sen imama tabi olacaksın. yani ne mesela sen diyor ki bulduğunuz yerde tabi olun. Sen imamı bulduğun yerde tabi olmak zorundasın. Aksi halde birisi orada kılacak, birisi orada. Cemaat darmaduman olur valla. Orada oldu, orada oldu. Yani zaten cemaatin asıl bir maksadı var. Dayanışma. Safta kol kola girme. Kafirlerin karşı, gözüne karşı, Yahudilerin, Hristiyanların gözüne karşı böyle birlik durma. Şey durmadır yani cemaatin asıl maksadı. O, ne diyor mesela hadiste? Yahudilerin en çok kin duyduğu, en çok nefret ettiği, en çok haset ettiği şey Müslümanların imamın arkasında hep birden aynı ağızda amin demeleri. O yüzden bakın Suud'da aminler inliyor böyle mesela. Heh. O yüzden biz böyle bir cemaat birlik işte biri arkada, biri sağda, biri on metrelerde böyle olmaz. da Dayanışma içinde geldiniz aynı saflara sıkı tutacağız. Adam yanındaki biraz kıştırdım şöyle gözlerini çatıyor böyle Aynen. sağ tarafa. Özellikle yaşlılarda var mesela. Sanki adamın babasını öldürmüşsün. Ne var ya öyle bir... Yani şeyle bakıyor ki, adam diyor ki bak görmüyor musun? Halıyı çizmişler oraya. Burası benim yerim. Sen buraya giremezsin. <gülüyor> de çizmişler de, ya kara şeklinde. Böyle yani. Bu işin sorumluluğu tamamı imamlar. Temahat Maalesef yani. o da var. Ama sen kemaat değil o da. Benim arkasına bakacağım. Evet. Iki kişi daha Halbuki Allah reçülü arkasına döner. Sevû sufûfekum ve inne tesviyete sufûfü min temâmis salâ. Böyle namazlarınızı diyor E, saflarınızı düzgün tutun, safların düzgünlüğü namazın tamamındandır. Yatağı, Allah Resulü Aleyhissela diyor ki onları ok sırasına sokardı. Ok gibi böyle, ok gibi. Sıraya sokardı. Yani o kadar yok. sıkı Ağabey tutarlar diyor, ki diyor, diyor, şeytan diyor. araya girmez ya. Şeytan araya girmeye delik bulmuyor yani. Buzlarından yırtılırmış. Hep, değil mi hocam? Evet. Sübhanallah. Şimdi nasıl, yer mi yok lan? Git oraya. Evet. Hatta bazen öyle bir, bir gidiyorsun ki maşa arada boşluk sen bile sığıyorsun yani oraya bir de giriyorsun arada duruyorsun. O kadar boşluk bırakmışlar. O yüzden ona dikkat edelim inşallah. Çünkü, ee, evet. ha, onu onu anlatıyorum işte. Şimdi bu bu. Ama diyelim ki şimdi sen namaz kılıyorsun. Diyelim ki camiye girdin millet öğle namazının sünnetini kılıyor ama son rekatlarında farza durmak üzereler. Sen de baştan durdun. Birinci rekattasın, ikinci rekattasın kavmet geldi. Birinci rekattasın, ikinci rekattasın kahmet geldi. İşte burada alimler biraz farklı görüşler söylüyorlar. Bakın bazıları diyor ki kesinlikle namazı kesmek zorundasın hiç selam vermeden. Çünkü hadiste diyor ki kahmetten sonra ancak farz namaz vardır. Evet. Aleyküm evet. Namazı keseceksin. Bazı alimler diyor ki hayır namazı tamamlayabilirsin, namazı tamamlayabilirsin diyenlerin görüşü çok zayıf. O zaman iki tane güçlü görüş var. Birileri diyorlar ki namazını kesinlikle kesmek zorundasın. Birileri diyor ki hayır kesmeyeceksin. Şimdi hayır kesmeyeceksin diyenler şu ayeti delil getiriyorlar arkadaşlar. Allah Kur'an'da diyor ki Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler Ati'u Allahe ve ati'u Resul Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Fela'u velâ tubtilû amâlekum Amellerinizi iptal etmeyin. Diyor ki bu adam şimdi selam vermeden gidip imama katılmaya kalkarsa amelini iptal etmiş olur. Yani bu ayete ters düşmüş olur. Bunu delil getiriyorlar. O yüzden diyorlar ki yok sen namazını tamamlayacaksın. Ondan sonra... Amelini iptal edemezsin bu ayete göre. Biz de diyoruz ki ya yok. Bu ayeti Allah Resulü nasıl uygulamış? Sahabeler nasıl uygulamış? Buna bakacağız. Allah Resulü açık diyor ki kâhmet geldiği zaman namaz yoktur. O yüzden burada en güzeli şudur. Diyorlar ki bazı alimler de tavsile gidiyor. Diyorlar ki eğer sen ilk rekatı kaçırmayacağına eminsen hani son böyle rekattasın kaçırmayacağına tekbire yetişeceğine eminsen o zaman hızlıca tamamlayabilirsin. Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Burası. Bir şey, bir şey mi oldu kardeşim? Tamam. <gülüyor> <Sübhanallah. gülüyor> Şöyle kafasını kaldırsın inşallah ya. Şey. Devamlı oluyor mu abi yoksa? Geçen Doktor falan bakıldı mı doktora? Girdi. Bir şey yok inşallah. Elhamdülillah tamam. Elhamdülillah. Bizim <gülüyor> <gülüyor> bizim askerliğim Aklıma geldi subhanallah. Hocam ispanalı. ne ihlasla anlatıyormuşsun. Yani. Bizim... Yani. <gülüyor> ne ihlasla anlatıyoruz değil mi? <gülüyor> yani... Bizim de bir arkadaş evet. vardı böyle burnu kanıyordu. <gülüyor> Allah razı olsun. o e, Bir sıkıntısı yok <gülüyor> da ama onun yüzünden <gülüyor> yok, onun vesilesiyle şey, biz çok eğitimden kari. şeyden <gülüyor> <yok abi, gülüyor> yırttık yani. Evet. evet. Hemen şunu yetiştirelim o zaman arkadaşlar. Diyoruz ki... E, Alimler de bazı alimler de tavsiye gidiyor. Eğer diyor ki yetişme ihtimali varsa ilk tekbire şey hızlıca yani son rekatlarından o zaman tamamlasın. Biz diyoruz ki bu fena değil. Allah halim. Ama yetişmeyeceğinden emin sen ilk rekatı kaçıracağından, yürükiye yetişmeyeceğinden emin sen kesinlikle namazı keseceksin orada. Direkt keseceksin, gideceksin. Yok, şeye yok. Mı? Tabii, rekan, selamsız uyacaksın. Tabi selamsız. Şimdi buna demişler bazı anla selam vermemez. Yok selamsız. Nasıl? İnşallah. Hangi rekatta olursa kesecek misin? Yani, Dedim mesela diyelim ki sen ilk rekata yetişmeyeceğine eminsen imama. Tekbire yetişmeyeceksen. Ne olursa olsun ister başında ol sonunda ol namazı kesip imama tabi olacak Nasıl geçsin hocam? Herhalde. Üçüncü rekatta ayakta sana. Direkt, direkt Ne yapacaksın? Bak şimdi şöyle şöyle. Şöyle ya gideceksin. Hadi. O kadar. Aynı bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> <Şey> yapayım, <gülüyor> ben ben <gülüyor> alayım, zaten hafif etsin. İşte, peki hocam ama. o sonra iade edecek miyim? Yok yok böyle o bir şey yok. İade ediliyor evet. öyle. Yok yok. E, e, bunu yani iade etme diye bir... Şey bir... Bak ya. şimdi Öleniz sen kıldığın niyetin vardı ya sen amelini... Bak şimdi bunlar diyor ki sen amelini iptal etmiş olursun bu ayete göre o yüzden yapamazsın. Biz de diyoruz ki hayır. Senin bilakis onu yapmaban öndeki Allah Resulü'nün emrettiği amelini iptal etmendir. Bu bir. İkincisi bunun ismine amelin iptali denmez. Bunun ismini sahih olan bir şeyi gerçekleştirmek için sahih bir amel, sahih bir fiil yapmanın ismi denir buna. Sünneti gayrime yüklediyorsun yani onları. Ha? Yok yok gerek yok. Sünneti gayrime Çünkü artık onu sen kılmış gibisindir. Onu sen kılmış gibisindir. Çünkü senin üzerine oraya kadar dınamaz. Orada senin namazını sayı olarak bitirmişsindir sen. Tamamı da şartacağım. Evet. Birinci rekhaat gitme. Yani. Birinci rekat başlamış. Ya diyelim yani. ki sen şimdi şeydesin. Teşeğütte oturuyorsun mesela. Son rekatta. Kavmet geldi. Sen biliyorsun ki teşeğüt zaten kaldı ki şurada 10-15 saniye bir şey okuyacaksın. Evet. Geçeceksin. Bravo. Onda bir şey olmaz inşallah. Aha, onda bir şey olmaz. Anlamada durdu. Evet. Birinci rekat süreyi de Fatiha'yı da bitirdi. Evet. Tamam süre yok mu? Başladı. Ya ben... işte Selamlar. Yani orada en güzeli neydi burada? En güzeli şu alime. Yani sen abi namazı namazı burada kes git imam oy. En güzeli. Evet. Çünkü bakın cemaatin fazileti ve cemaatin şeyi ve İslam'ın birlik ruhunu ayakta bu tutmak çok daha büyük olur. bir şey. Ve bunu alimler söylüyor ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi net zaten bunda. Tamam inşallah. Evet. Hocam, Şimdi son bir mevzu, pardon, Hiç kılmadan hocam mesela 4 rekatı vekada evleri sünnetine duramadan. Tamam kılarsın sonra kılarsın inşallah. Ondan onda bir sorun. Seriously. Evet. Şimdi son bir mevzu daha hemen e, ekleyelim şuna. Ve izah etel mescide kaddeme riclehul yumna fid duhuli ve kale bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Allahumma zunubi ve iftah rahmetik. Diyor ki mescide girdiğimiz zaman sağ ayağımızı atarız arkadaşlar. Sağ ayak. Sağ ayağımızı atarız. Bunun deliliği ne? Hazreti Ayşe diyor. Güzel işlerinde Allah Resulü sağ kullanırdı. Tamam. Buradan kıyas ederek mescitte güzel iştir. Mescide girmek sağ kullanırız. Burada kıyas ederiz Âlimler kıyas etmiştir. Deriz ki Bismillah ne deriz? Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Allahumme f'tahli ebu vabe rahmetik. Böyle bir dua ederiz. Çıkarken de sol ayağımızı atarız. Deriz ki Bismillah salatu ve selamu ala rasulillah Allahumme f'tahli ebu fadlik diye dua ederiz inşallah. Bu burala olmuyor hocam işte. Heh. Ters kere çıkarken sonra pek <gülüyor> karışkanlık büyük. İşte birkaç kere ona e, e, dikkat e, ettiğimiz zaman inşallah bir, insan bir, insan bu. yapıyor insan yapıyor. Allah'ın izniyle mesela şahsen ben hiç, hiçbir zaman tuvalete girdiğim zaman kolay kolay unutmuyorum mesela sol ayakla girmeyi, sağ ayakla çıkmayı. Alışkanlık olmuş mesela. Buna dikkat ettiğimiz zaman, şey, hatta bazen var ya, o kadar psikolojine yerleşiyor ki. Mesela hep ben e, tuvalete girince şu duayı okuyorum mesela, şimdi sünnettir. Allahümme en niyâvdubike minel khubsi vel habâis. Ve bunu okuyorum. Bazen bir yere giriyorum. Mesela bu normal oda psikoloji oluşmuş ya sanki çöhaide giriyormuşum gibi bunu okuyorum. Sonra birden kendime geliyorum. Ne diyorum ben diyorum ya falan. <gülüyor> Hı falan. Evet. Ya. Al, tamam. İnşallah şöyle yapalım. Eee, Hı ya. sağ evet. e. ee, söyleyenler var. Sağ ayakla düşüp diyorlar ki tıbben ispat olmuş. Sağ ayakla e, bir yere girdiğin zaman o an ölürsen, ecelin gelirse sağ ayağı önde olan kişi genelde ön tarafa düşermiş. Tuvalete düşmemen için. Şey, sağ ayağı ön tarafta olan arka tarafa düşermiş. Şey, ön tarafa düşermiş. O yüzden tuvalete, tuvalete, tuvalete, tuvalete sağ ayakla gireceksin, tuvalete düşersin. Evet. Evet. Arkadaşlar, duaya, duada işleyeceğiz dedik ya, duaya kısa bir ön mukaddime giriş yapalım. Haftaya duanın duayı daha çok anlatmaya başlayalım inşallah. Bugün ilk dersimizi yapacağız. İttifak ettik biz dersler önce. Duanın faziletine dair. Şimdi arkadaşlar önce kısaca şöyle bir anlatalım. Dinleyelim inşallah. Evet. Şimdi alimler diyor ki bir insanın... Arkadaşlar bilmiyoruz değil mi? Çayları çeşitli alalım. Evet. Ben dedim sana çayları yemekte şeyden, sohbetten sorulsun. Ezam okuyacak ya dedik bu arada. Evet ezam okuyacak. Evet. Şey her da şey şey yok. Yok, milletin konsantrasyonu şaya dağılıyor Şengırş'ın. Dağılmaz, dağılmaz. Tamam, ya, inşallah ya. arkadaşlar. Ya, evet. evet Şimdi şunu yapalım inşallah. Şimdi bir, burada çok güzel lafları var ehli i sünnet alimlerimizin. Bunu kısaca bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar, ehl-i sünnet alimleri o kadar güzel anlatıyor ki duayı. Diyorlar ki bakın dua bir insandan böyle zor şeyleri talep etmek, yani Allah'tan gayrısından böyle yardımlar istemek, karşı tarafın, kara, karşı taraf önünde zelil olmayı, karşı taraf önünde boyun eğmeyi, karşı taraf önünde hakir olmayı, karşı taraf önünde karşı tarafa fakirliğini, muhtaçlığını e, göstermenin bir alameti de diyorlar alimler. O yüzden diyorlar ki bu Allah'tan gayrısına yakışmaz. O yüzden diyorlar ki biz dua ettiğimiz zaman sadece, Kendisinden başka ilah olmayan kendisinden başka kullarının sıkıntısını gideren olmayan Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'e biz dua edelim diyorlar. Yani o yüzden diyorlar ki başkasına dua etmek karşı tarafa iftikarın bir alametidir, göstergesidir diyorlar alimler. Yani sanki bu kişi karşı taraftan böyle yardım istediği zaman diyor alimler, sanki o dua istenen kişinin, kudret sahibi, büyük kudret sahibi olduğunu görüyormuş gibi olur bu insan. Hani sen bir insandan hacetinin kaldırmasını istersen onu net durumda görürsün. Sen sanki o böyle kadir gibi, her şeye kudret sahibidir gibi konuma koyarsın ki bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yakışır. Allah'ındır bu mutlak kudret sahibi olan. O yüzden alimler diyor ki burada özellikle başkalarından bir şey istememeye dikkat edelim. Yani bu hani Kardeşim bir tuz var mı işte komşudan bunlardan bahsetmiyoruz bakın. Genel olarak böyle sık sık hadetini başkalarından istemek. Ve Allah'tan gayrısının yetişeme yetişemeyeceği şeyleri başkalarından istemek. Ve normal dünyevi şeylerden bile olsa ikide birbirlerinden yardım istemek. Bu hoş değil. Özellikle talebimizi Allah'a sunmamız bizim için en hayırlısı olacaktır inşallah. Bakın Yunus suresinde Allah azze ve celle ne buyuruyor? Yunus suresi 107. diyor ki: "Ve in yemseske Allahu bi darrin. Eğer Allah sana bir zarar verirse, yani sana bir başına bir felaket, bir zarar getirirse, fela kashife lehu illahu. Onu o sıkıntıyı, o zararı kaldıracak ancak odur. Ve in in eee يريدke bi hayrin fela Eğer senin için bir hayır da isterse, isterse işte o fazileti O hayırın fazlını kaldıracak da ancak odur diyor Allah Kur'an'da. Bakın görüyor musunuz Rabbimiz yani ne kadar açık bir ne şekilde söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 2. ayette buyuruyor ki مَا يَفْتَحُوا اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُوا فَلَا مُرْسِلَ لَهَا لَهُ Diyor ki eğer Allah diyor bir insana rahmetini açarsa o rahmeti engelleyecek, o rahmeti tutacak ancak odur. Ve Allah da bir rahmetin gelmesini engellerse onu ancak e, onu e, ve Allah da o rahmetin ulaşmasını engelleyecek olursa o rahmeti ona ulaştıracak da hiç kimse yoktur. İnşallah ezanından sonra kısaca devam edip hemen camiye gidelim. Çok kısaca. Şu, Ezan nafızlarını da inşallah e, e, müezzinle takip edelim. Sadece hayyâlel-salâde ve hayyâlel-felâlerde la havle ve la kuvvete illa billah diyelim yani. Neden... Tamam o zaman şöyle yapalım. Kaldığımız evet, yerden inşallah önümüzdeki hafta, hafta devam edelim tamam mı? Evet. Vallahi alemi sallallahu ve sellem barikallahu Muhammedin ve <gülüyor> ve sahbihi ecmaîn. Hakkınızı helal edin inşallah. Evet.